Sabah 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda. Ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Nihal Bostekin. Merhaba Nihal. Hoş geldin. Merhaba Seval. Teşekkürler. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetin için. Rica ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Konuğumuz olduğun için. Nihal Bostekin'le birlikte bugün editörlük ve düzeltmenlik üzerine konuşacağız. Ayrıca serbest olarak dışarıdan bu işleri yapmak e, ve hatta bunun bir nevi bağımsızlık mı? E, bu Nihal'in tercih ettiği bir şey mi diye soracağım ben ona <gülüyor> ayrıca. E, şimdi Nihal, e, sen uzun yıllardır e, yani hem editörlük hem e, düzeltmenlik yapıyorsun. E, şu anda e, künyeni yani doğrudan bir e, yayın kuruluşunun künyesinde sanırım sadece manifold'ta. Geçiyor adın değil mi? Manifold'ta sabit bir şekilde <gülüyor> geçiyor evet. Manifold'un evet. sitesinde. Ayrıca evet. geçen gün de hatta Manifold'ta yeni bir şey yayınlandı değil mi? Mumuk mumuk'ta <gülüyor> fotoğraflar. <gülüyor> Adadı çektiğim fotoğrafları göstermek evet, onları paylaşmak istedi. Hı -hı. Evet. Nihat, editör ve düzeltmen arasındaki fark nedir? Aslında. Böyle yani editör, redaktör, düzeltmen diye de belki ayırmak lazım. Yani sen de biliyorsundur çok fazla böyle bir şey ayrıma gidilmiyor maalesef e, pek çok işte. Ve aslında bütün bu şeyler, e, aradaki çizgiler kalkıyor, işler birbirine giriyor. Ama idealde e, editör, e, işte eğer bir e, telif metinse yani bir yazarla birlikte çalışma e, şansı da varsa e, metni okuyup işte... E, işte teorik bir metinse o kavramlarının da içine girip e, konuyu gözden geçirip işte gerekiyorsa ne bileyim diknot eklemesi gerekiyorsa yazarı bununla bu konuda öneride bulunup e, işte, e, bölüm açmak gerekiyorsa bir şey çıkarmak gerekiyorsa bu konuda öneride e, bulunup bu şekilde yapıyor işini yani editörlük biraz daha metni yazarla birlikte yoğurmayı e, gerektiriyor. Ee, i̇dealde aslında metnin böyle bir ya editör tarafından e, artık tamam yani kurgusu, çatısı tamam e, denecek noktaya getirdikten sonra redaktöre devredilmesi ideal e, tablo. Redaktör e, cümle kurgularını gözden geçiriyor. Yani bütün e, anlatım bozukluklarını, cümle hatalarını düzeltiyor. Ardından... Düzeltmene, son okumacı diyoruz, düzeltmen diyoruz. Düzeltmenin işi bütün bunlar giderildikten sonra, bütün problemler giderildikten sonra gerçekten bir son okuma yapıp imna ve noktalamasına bakıyor metnin. Yani sadece gerçekten böyle bir hızlı bir okumayla, bir, bir çeşit şekli bir okumayla işte büyük harf, küçük harf, nokta virgül, oralarda bir problem var mı ona bakıyor. Bu tür bir ayrım var. Yani düzeltmenin, son okumacının aslında şeye dönüp hiç cümle kurgularına takılmaması gerekiyor. Böyle kabaca böyle ayırabiliyoruz ama dediğim gibi bütün bu işler birbirine giriyor maalesef. E, pek çok nedenle. Yani redaktörden geçmeyebiliyor bazen Metin. Son okumaya geliyor ve bir bakıyorsunuz aslında sadece imran noktalama değil cümle kurgularını da Gözler geçirmeniz gerekiyor ya da redaksiyon için alıyorsunuz metni editörden geçmemiş oluyor ya da editörün atlamış olduğu bir şeyler oluyor yazarın atlamış olduğu bir şeyler oluyor ve siz ona da müdahil olmak durumunda kalıyorsunuz ee, kabaca böyle tarif edebilirim. Evet, aslında... çok, bence çok önemli bu işte redaktör, editör ve son okuma düzelti. <gülüyor> ee, Hı -hı. Bunların birbirine karışmış olması da çok ciddi bir problem bence. Çünkü Hı -hı. mesela özellikle modernist e, edebi kurguları düşündüğümüzde orada dille çok ciddi anlamda oynamalar, dile dair müdahaleler de var. Hı -hı. Ve, e, e, yani ben kendi tecrübemi anlatayım. Böyle bir e, bu ayrımın olmadığı bir e, ne diyeyim e, yayın yayınevim diyeyim ya da işte bir yayın aşamasında e, çok kendine has e, kelimeleri olan e, bir yazarın e, çevirisini hı. yayınlıyorduk biz ve e, son okumada e, şey olmuş e, ben okudum Allah'tan okurum yani hı hı. kitaplar şeye gitmeden önce baskıya ve e, bütün şaşırdım yani kelimeler nerede? Diye 60 son okumacı artık böyle kelimeler mi var diye. Yani şimdi mesela evet. bu böyle bir ayrışmanın olmadığı bir Hı -hı. ortamda çok ciddi bir problem. Çünkü Hı -hı. siz şey diye düşünüyorsunuz ya yani editör buna dokunmamış Hı -hı. Yani, Hı -hı. fakat 3. aşamada dokunulmuş buna. Şimdi Hı -hı. oradaki şeyde e, tam bir görev ayrışması ve iş tanımı yapılmadığı için yani o müdahale edilmemesi gereken bir şeye hani dediğin gibi şöyle bir son okuma yapılmamış aslında evet. yani. Evet. Bayağı bir müdahaleye uğramış. Bu çok yani özellikle edebi yapıtlarda çok ciddi evet. soruna sebep olacaktır değil mi? Oluyordur da herhalde. Tabii ben yaşadım olsun. yani mesela. Tabii tabii ki aslında yani en büyük problemlerden biri zaten hani metni düzeltmek kadar nerede düzeltmeyeceğini bilmek de mesele. O biraz yıllar içinde deneyimle yerleşiyor bünyeye galiba. Çünkü gerçekten sınır çizmek çok zor bir şey. Yani sadece yanlış mı düzelteceğim ben? Yoksa aslında bu cümle tamam kurgu olarak ya da dil açısından doğru ama şöyle olsa daha da iyi olur mu diyeceğim? Bunların sınırını çizmek çok zor. Yani yazarın üstü bunu korumak. Yani ee, yazarın ya da editörün sınırlarını aşmamak ya da çevirmenin sınırlarını aşmamak bunlar gerçekten çok zor konular. Aslında ideal olan işbirliği içinde çalışmak tabii ki. Ee, benim pek çok kez o şansım oluyor. Bir de ben e, şeyi de e, ayırt edeyim ben e, edebiyat e, metni pek okumuyorum. Öyle gelişti bir şekilde mesleki deneyimim. Çok az, sadece kısa bir dönem Everest'in e, Dünya Edebiyatı dizisinden bazı kitapların son okumalarını yaptım. Onun dışında, işte aşağı yukarı ben 25-30 yıldır bu işi yapıyorum, hep Kuram okudum. Avantajı var, dezavantajı var. E, avantajı belki şey, e, bu dediğim sınırlar konusunda daha serbestim. Çünkü orada yazarın edebi bir kaygısı yok. E, çok da öyle bir özel bir üslup kaygısı yok teorik bir metinde yazarın ya da çevirmenin. Orada daha serbest oluyor benim elim. Ee, yani sadece yanlış düzeltmeyip, ya şöyle desek daha iyi olur da diyebiliyorum. Ee, şansım e, pek çok kez çevirmenle, yazarla e, irtibat içinde olmak. E, Medni Birlik'te yoğurma şansım oluyor. Dolayısıyla e, danışıyorum, öneride bulunuyorum, cevap alıyorum e, falan. O, o, o, o sınırları korumakta e, çok zorlanmıyorum. Artık öyle bir şey oturdu benim için. Belki şeyin de faydası oldu. Mesela onu, onu düşünüyordum geçenlerde hatta. Ee, e, bir dönem epey bir sempozyum kitabı e, hazırladım ben yayına. İşte tarih vakti için ya da hangi iki için. E, oralarda e, bu sınırları daha iyi öğreniyor insan. Çünkü bir e, konuşmadan, yani sempozyumdaki bir konuşmadan deşifre edilmiş metnin redaksiyonunu yapıyorsunuz. Orada yani konuşmacının ne demek istediğini anlamanız, onu bir e, kitabi bir cümleye dönüştürmeniz gerekiyor. Orada artık o cambazlıklara e, alışıyorsunuz. E, herhalde onun da faydası oldu bana. Dolayısıyla artık bir metni kavrayıp, yazarın dilini rahatlıkla kavrayıp, e, konuyu da eğer kavradıysam o, o sınırları aşmamayı galiba beceriyorum. Ama dediğim gibi, ya burada aşacağım dediğim noktada ben mesela zaten mutlaka danışırım. Yani yanına, metnin yanına öneri olarak yazarım. Böyle desek nasıl olur, ne dersiniz diye yazarım. Öyle bir şansım oluyor ama yani başa döneyim, Söylediğin çok doğru ve önemli bir problem. Hele ki edebilmek sinerde çok zor. O sınırı gözetmek gerçekten çok zor. Yani bazı şeyi, orada yazarı da galiba iyi kavraması gerekiyor düzeltmenin ya da redaktörün. Yani sadece bazı ki hani... Senin örneğindeki gibi ya bu, bu kelime bugün kullanılıyor dışında tamamen yanlış görünen kelimeler de olabilir. Tamamen yanlış görünen imla noktalama kullanımları da olabilir. Ama belki de yazarın özel tercihi. Belki de o dili öyle dille oynamayı, oyuncaklı bir şeyler yapmayı seviyor. Orada onu bilmek, anlamak, tanımak e, gerekiyor. Ama tabii ki maalesef çok da bunlara zamanımız olmuyor biliyorsun. Yani bütün bu söylediklerim ideal şeyler ama bir zaman baskısı altında çalışıyoruz tabii ki. Eş zamanlı işler yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden de bu, bu ideal resim çizmeye çok vaktimiz olmayabiliyor. Bu bambaşka bir konu aslında. Yani çalışma koşullarımız bambaşka bir konu. Evet maalesef çok haklısın. Ee, bir ara verelim Nihal. Tamam. Bugün ne istersin? Ya benim neredeyse bir çeşit milli marşım <gülüyor> o, olan yani hemen hemen her gün, e, güne başlarken dinlediğim e, bir müsekkinim var. E, Sebastian Bach'tan Erbamedich, Magdalena Kozena e, yorumunu ben çok seviyorum. Onu dinlemeyi çok isterim, dinletmeyi de. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Nihal ile birlikte editörlük, redaktörlük ve düzeltmenlik üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde e, bu üçü arasındaki farkı, iş tanımlarını ve bunların edebi, kurgu, ya, kurgu ve kurgu dışı eserlerde nasıl işlediği ve işleme ideali, Üzerine e, konuşmuştuk. Şimdi biraz buradan devam edeceğiz. Aslında ben şeyden e, devam etmek istiyorum. Hani en son dedin ya bu orada belki oyuncak oyunbaz bir hali vardır yazarın. Bunu çok iyi bilmek lazım diye. Aslında bu üçlü e, iş tanımının e, birlikte çalış, yani iş tanımanın net yapılıp birlikte çalışması e, bir yazarın bu oyunbaz yönünü kuvvetlendirebilir de bence. Tabii. işte o gibi yapılarıyla oynamak değil mi? E, Kurguların aslında ya çünkü bir şeyi bozmak için bir taraftan çok da iyi bilmek gerekiyor. Tabii tabii yani mutlaka. İyi bilmeden mutlaka. onu bozmak e, çok şey değil. E, hani var ya ben insan vücut anatomist önce çok iyi bilip ondan sonra kübist oluyor. Hı. O zaman şey mutlaka kendini gösteriyor. Yani evet. İyi bir okursanız evet. eğer, iyi bir editörseniz iyi bir okursanız o kendini gösteriyor aslında. Hı. O yüzden şey bence hani bu üçlü tanım edebi kurguda da çok aslında yazarı zenginleştirecek ve iyi yönlendirebilecek bir ekip bir taraftan. Hı. Ama tabii Türkiye'de bu ne kadar mümkün olabiliyor onu bilemiyorum. Yani mümkün oluyorsa da ne şahane deyip <gülüyor> şapka çıkartılır herhalde. Hı. Hı. Peki Nihal şeyden bahsettin. İşte sempozyum kitaplarının özellikle, yani biz de bayağı bir sempozyum düzenliyoruz ve dediğin zaman çok haklısın. Yani söyleyen kişinin ne dediğini anlayıp onu kitabi bir cümle haline ve cümleler haline bir de bir akış halinde sunmak. Yani onun bir de bir kompozisyonu olması gerekiyor. E, bu da çok ciddi bir emek demek. Aslında bütün bir sempozyumu yazmak demek yani bir şekilde. Aslında, evet, e, yazmak e, demek. Mesela evet. bu noktada şeyi de merak ediyorum. E, hani düzeltmen, redaksiyon ve editör hani bu kitabın bölümlenmesi çünkü mesela sempozyumlar ya da işte bu tür büyük toplantılarda hani başlıklar olur ama hani kitaplaşma sürecinde şey de fark edilebilir mi? Ya bu birbirine daha yakın aslında. Onu oradan alıp buraya koymak ya da bunu burada hı hı. şuraya koymak gibi. Mesela bütün müdahalelerde bulunuluyor mu? Bulunuluyor mu? Tabii, o nasıl, tabii, tabii. O nasıl oluyor? Tabii, tabii. Yani ben editörünü yaptığım metinlerde bütün bu müdahalelerde bulunuyorum Seval. Yani en başta söylediğim hani editör şunları yapar dediğim, yapmalı dediğim işlerin hemen hemen hepsini yapıyorum. Yazara diyelim ki işte şuraya bir ya diknot ekleyelim mi ne dersiniz Editör notu dışında yazarın notunu ekleyelim mi diyorum mesela. Söylediğin işi yapıyorum. Bölümlemelerde bence bir sorun var. Ne dersiniz? Bunu alıp buraya koyalım mı diyorum. Ee, ya da ne bileyim, iki e, kitap geliyor önüme. E, alıntıları mesela, yazarın yaptığı alıntılarda eğer bir sorun olduğunu kadar fark ettiysem, dönüp ulaşabildiğim kaynaklardan onları teyit ediyorum ya da yazardan teyit etmesini istiyorum alıntıların birebir yapılıp yapılmadığını, orada bir problem olup olmadığını izliyorum. Bütün bu müdahalelerde bulunuyorum. Yani bütün söylediklerini yapıyorum. Başlık koyuyorum. Ara başlık koyuyorum. Tamam, onu soracak. Evet, ara başlıklar. Değil tabii, mi? Tabii, tabii. Çünkü şey, tabii, o silbiliği yakalayabilmek için hatta baktan yer de değiştirmek gerekiyor. Tabii. Tabii. Onu tabii, tabii. Alıp, buraya. Yani bu çok ciddi bir emek ve çok önemli tabii. bir şey bence ve tabii. bunu yani yapabilen çok az kişi var ee, hani bizim de birkaç yani derleme kitabımız var sen de hmm. hani sempozyum kitabı de Belki evet. yani bizim evet. en çok böyle evet. sorun yaşadığımız kitaplar bu tarz evet. kitaplar oluyor o yüzden senin gibi <gülüyor> kişilerin varlığı çok değerli bu Tabii. işlerin evet. okura mal edilmesinde bir de çeviri aslında evet. çevirilerin redaksiyonu ve son okuması da başka evet. bir problem sanırım evet. mesela yine benim gözlemlediğim bir şey var Son dönemde çevirmenler Osmanlıca kelime kullanmaktan bayağı bir böyle bir haz duyar hale geldiler gibi geliyor bana. Fakat onların Osmanlıca cümle yapılarındaki kullanımıyla günümüz Türkçesi çok farklı birbirine. <gülüyor> <Benim de> birbirine. <gülüyor> Mesela böyle bir durumda yani nasıl bir müdahale oluyor ya da o müdahale başka bir şekilde <gülüyor> işliyor mu? Hani Türkçe yani ana dildeki metin dışındaki metinleri. <gülüyor> Orada da yine e, mümkünse eğer öyle bir vaktimiz e, varsa çevirmenle işbirliği içinde olmak yine e, önemli oluyorsa var. E, ben yine az çok şeyi anlayabiliyorum mesela e, sanırım. E, şeyde e, biraz konuyu dağıtıyor olacağım ama mesela bir, bir dönem biliyorsun toplumsal tarih derginin editörlüğünü yapmıştım ben. Orada tabii çok her ay işte 15-20 yazardan makale geliyor. Ee, makaleyi okuduğumda yazarın e, Yaşını tahmin etme <gülüyor> Gibi bir oyunum vardı ee, Fazlaca e, eski kelime Kullananların içinde İpey gençler oluyordu <gülüyor> filan mesela <gülüyor> e, onu çok o e, oyun oynamayı seviyordum e, orada şey çok önemli tabii yani e, sen de biliyorsun bazı sözcük var ki gerçekten çok yakışıyor o cümleye nefis oturuyor metne nefis oturuyor onun yerine başka bir şey koyamıyorsun ve o o hem sesi hem içerdiği anlam derinliği itibariyle tamam diyorsun e, ama eğer böyle bir şey yoksa onun da dozu korunamıyorsa çok karmaşık bir şeye dönüşüyor ve yakışmıyor metne. Ama ben oradan doğrudan müdahale etmiyorum açıkçası. Eğer yanlış değilse, yani eğer bağlama oturuyorsa, kelime doğru kullanılmışsa müdahale etmiyorum. Ama bundan bir rahatsızlık duyuyorsam çevirmene yine tıpkı yazar öneride bulunduğum gibi. Ya bu buraya olmamış sanki bir de bu metnin konusu, dönemi bunu pek kaldırmıyor ne dersiniz bunu şöyle mi yapsak diye öneride bulunuyorum. Dedim, daha çok şey yani o, o alanları korumaya çalışıyorum ben yazarın evet. çevirmeni editörün alanlarını korumaya çalışıyorum. Evet aslında bu, bu tür konularda bir başka önemli ve bir sorun da bence hani bu Arap metinlerin de sınavlarına aktarılıp bir de günümüz Türkçesine aktarılması. Evet. Evet. Da oralarda da özellikle hani bugün günümüz Türkçesine aktarılmış e, metinlerin de e, yine çok iyi bir bu üçlü çalışmadan geçmesi gerektiğini e, ben hani düşünüyorum çünkü orada zaten bir dinsel müdahale var yani <gülüyor> yani iki kere insan müdahale var hani alfabe evet. sonra evet. günümüz Türkçesi bu bu müdahalelerin tutarlılığı da çok önemli mesela değil mi bir yerde e, işte hem aşağı için bakmak dediyseniz öbür tarafta yazar nazar diyorsa artık orada tekrar bakmak diyemezsiniz gibi. Tabii, yani çünkü tabii. iki ayrı kelime kullanmış. Hani günümüz tabii. türkese içinde iki ayrı kelime. Mesela onların e, çalışılması bilmiyorum. Bana en zor gelen şey. Yani çok oradaki çok şey. E, çok oradaki çok çalışma şekli için ne düşünüyorsun ve bu hani, sence gözlemleyebildiğin kadarıyla tabii yani, özel olarak e, ilgilenmemiş olabilirsin. Türkiye'de yeterince dediğim, yapılabiliyor mu? Çok zor onun dengesini kurmak gerçekten. Yani ben hani sadeleştirme ya da işte günümüz Türkçe soyarlamak pek hoşlandığım bir şey değil ama bu çok şahsi bir yorum. Çünkü gerçekten şeyi çok zor, dozu, dozunu belirlemek çok zor. Yani o bir çeviri aslında, dil içi çeviri <gülüyor> dediğimiz şey. Onu yapacak nitelikte olmak, yazarı o kadar tanımak. Her iki, yani yazarın dönemine, bu döneme o kadar hakim olmak falan çok zor işler. Yani bana yeterli gelmiyor. Yeterince yapılabildiğini düşünmüyorum. Ama bu dediğim gibi şahsi kanaatim. Hani çok da böyle bu üzerine çalıştığım bir konu değil. Ama çok tatmin olduğumu, mutlu olduğumu söyleyemem öyle işlerden. Evet, bence de, ben de aynı gözlem içerisindeyim. Gerçekten çok zor bir iş ama orada da çok ciddi bir, hani bu konuda uzmanlaşması gereken bence editörler, redaktörler evet. ve son okumacılar olmalı. Evet, yani bu, evet. e, ben, ben kendim de yapıyorum biliyorsun her iki Hı -hı. Evet, Çok evet. ciddi bir, e, o üçlü çalışmanın bir arada yer alması ve uyarılması gerekiyor yani şey diye o iş birlikleri. Mesela Türkiye'de maalesef şu anda işte özellikle klasik yazarların 20-30 çeşit e, hmm. şiddet inerlerine aktarılmış, sadeleştirilmiş eleştirilmiş metinleriyle karşı karşıyasınız ve bunların hangisinin sağlıklı olduğunu tespit evet. etmek çok zor bir şey. Çok yani zor. Gerçekten çok zor. Evet. Öyle bir ne diyeyim e, kirlilik de var aslında böyle evet. yayıncılık evet. anlamında maalesef. Evet. E, onu da e, Belir, evet. belirtmek istedim çünkü bu çok tabii, bir tabii. boşluk yani evet. keşke birileri bunlara merak sarsa ve bu işi evet. konusunda uzmanlaşsalar Nihal çok teşekkürler. Ben çok sağ teşekkür ederim. Yani, <gülüyor> bitirirken senin söylemek istediğin şeyler varsa? Yo, sadece şunu söyleyebilirim yani laf arasında da iki üç kez galiba söyledim vurgu yaptım yani bütün bu işleri yaparken. Dili bilmek gerçekten yetmiyor. Yani işte edebiyat eğitimi almış olmak yetmiyor. Çok çok iyi bir okur olmak gerekiyor. Bence iyi bir editör olmak için, iyi bir redaktör, iyi bir son okumacı olmak için de çok iyi bir okur olmak gerekiyor. Yani işte Türkçe edebiyatı çok okumuş olmak, çeviri metinleri okumuş olmak, yazar tanımış olmak, e, kitaplığında e, işte bir yazarın, aynı yazarın bilmem kaç kitabının bulunması, o yazarı anlamış olmak filan gerekiyor. Yani Dil, dil düzeltmek değil yaptığımız. Sadece galiba bunu, bunun altını çokça çizmek isterim. Evet kesinlikle çok önemli bir iş Hı. ve çok yani hem bilim hem de edebiyat alanında ki gelişmelere de aslında çok yardım ve destek veren bir iş. Bunu Hı. da unutmamak Hı. gerekiyor. Hı. Çok teşekkür ederiz Nihal. Ben çok teşekkür ederim daha uzun sohbetleri diyelim bakalım <gülüyor> görüşmek, görüşmek üzere görüşmek üzere